Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline men yehdillehu fela mudillele ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha la ve abduhu ve istaqal kitabullah ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin galâle, ve kulle zalâle, ikibnâr. Bizden olmayanlar şerhinde, kötülüğü emredip iyiliği yasaklayanlar, münafıklara benzer başlığındayız. Allah Azze ve Celle, Tevbe Suresi 67. ayetinde, mealen şöyle buyuruyor, Münafık erkekler ve münafık kadınlar, birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar, ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Onlar Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir. Şüphesiz iyiliğin ikamesi yerine getirilmesi ve onun emredilmesi onları, münafıkları öfkelendirmektedir. Zira bu dinin ikamesi anlamına gelmektedir. Münafıklar ise bunu asla istemezler. Onlar sadece kötülüğün türlü çeşitlerini emrederler. İbadette Allah'a ortak koşmayı ve ondan başkasına ibadet etmeyi emrederler. Namazı terk etmeye emrederler ve ondan nefret ettirirler. Akrabalık bağlarını koparmayı ve ana babaya isyanı emrederler. Hırsızlığı, zinayı, livatayı emrederler. İman edenler hakkında çirkin şeyler yaymak isterler. Yayın araçlarıyla Müslümanların evlerine fesatlarını sokarlar. İffetten fuhşa çıkarırlar. Gece kulüpleri, tiyatrolar ve sinemalar kurarak Müslümanlar arasında fitne ateşini tutuştururlar. Ta ki İslam'a çağıran bu eller hiçbir direk dikmesin. Bunların her birini yaparken bazen kendilerini temize çekmek için ilerleme, çağ atlama gibi örümcek ağından zayıf gerekçeler öne sürerler. Kadın erkek eşitliği, ortak yaşam, toplumsal özgürlük ve buna benzer şeyler dürüst toplumda yaşamaya güç getiremeyen münafık laiklerin ve onların taraftarların propagandalarıdır. Onların hayatları rezil ve çirkin toplumlarda olup kalpleri bununla tatmin olur, nevisleri bununla rahat eder. Onların tehlikesi kötülükleri emretmekle kalmamıştır. Bilakis iş, iyilikleri yasaklamaları sınırına varmıştır. Bazen dini şiarlar ikam edilmesi zorlarına gider. Şiddet uygularlar, tesettürü engellemeye çalışırlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi yasaklayarak yavaş yavaş milletleri mahveder ve dağıtırlar. Savaşların ve fitnelerin ateşini tutuştururlar. Konferans ve derslere engel olmak, davetçilerin nefeslerini kesmek, dini sonsuzluğa gömmek isterler. Allah'ın emrettiği ve teşvik ettiği her iyiliği değiştirip yok etmek için engel oluştururlar. Öyle ki bunların dine sarılma hakkında yaydıkları yalan ve iftiralardan dolayı Müslümanların çoğu ibadetlerde muamelelerde ve görünüşte şiarları ishar etmekten korkar hale gelirler. Yani bunların tutuşturulukları, fitneler sebebiyle Müslümanlar kendi dinlerinin gereği olan şiarları, İslami alametleri göstermekten, bunları açıkça ishar etmekten korkar hale gelirler. Hatta bazen neredeyse Müslümanlıklarından utanır halde olurlar. Çünkü Köşe başlarında, önemli iş yerlerinde, e, resmi işlerin halinde falan bu gibi yerlerde e, yani Müslüman kimliğiyle işlerini yaptırmak istemezler de e, daha tavizkarhaneye yol tutarlar. İşte bu onların hevesleridir, ravzulardır ve hayatları bundan ibarettir. Kötülüğü emreder, iyiliği yasaklarlar. Vebali bizim üzerimize olsun diyerek batılı emredenler kafirlere benzer. Allah Teala şöyle buyurur, Ankebut 12-13. ayetlerinde. Küfredenler, iman edenlere bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım demektedirler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey taşıyacak değillerdir. Onlar mutlaka kendi ağırlıklarını ve kendi ağırlıklarıyla beraber daha nice ağırlıkları taşıyacaklar ve kıyamet günü iftira ettikleri şeylerden mutlaka sorguya çekileceklerdir. Yani bu ayet açıkça işte Müslümanlar arasında da maalesef bazı cahillerin dilinde yaygınlaşan işte Sen yap günahı bana. Gibi ifadelerin aslında e, kafirlerin sözlerinden olduğunu ifade ediyor. Yani Müslümana yakışmayacak sözler. Müminlerin musibetine sevinen ve zaferlerinden dolayı üzülen yine münafıklara benzer. Allah Azze ve Celle âl İmran 120. ayetinde şöyle buyurur. Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Bu ayet münafıkların Müslümanlara düşmanlık ve kimlerinin şiddetli olduğunu göstermektedir. Tarihte de onlar bu şekilde devam etmiş olup günümüzde de düşmanlıklarını öncekilerden daha açık ve daha kuvvetli surette ortaya koyarlar. Onlardan biri Müslümanların cihat alanlarında başarı kazandığını yahut mescitler ve ilim medreseleri yaparak Allah'a davette öne geçtiklerini veya insanların hak davete icabet ettiklerini işittiği zaman suratları buruşur, dillerinden çirkinliklerini dökmeye başlarlar. tevbel cayeti, Eğer sana bir iyilik erişirse bu onları üzer ve eğer başına bir musibet gelirse iyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız derler ve böbürlenerek dönüp giderler. Yani bunlar, bunu diyenler Müslümanların arasında kendisini Müslüman olarak tanıtan münafıklar. Bunlara cevap şu ayeti, bir sonraki ayet, bir de geliyor. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Vâsıle bin Eskâr radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurduğunu haber veriyor. Kardeşinin başına gelen musibete sevinme. Sonra Allah ona merhamet eder de sana bir musibet verir. Bunu hasen bir isnatla Tirmizi, Taberani, Şabül İman'da Beyhaki ve daha başka muaddisler rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Çokluklarıyla gururlananlar kafirlere benzer. Çokluklarıyla gururlanmak, kendilerinin doğru yolda olduklarını kanıtlamak için Karşı tarafın varlıktan yoksun olduğunu, çevresi olmadığını, ailesinin azlığını ileri sürmek cahiliye toplumunun özelliğidir. Allah Azze ve Celle Enam 116. ayetinde şöyle buyurur. Yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Hud Suresi 17. ayetinde Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Safat 71. ayeti ''Andolsun ki onlardan önceki milletlerin çoğu dalalete, sapıklığa düşmüştü.'' Zuhruf 78. ayeti ''Andolsun ki biz size haklı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.'' Yani bunlar insanların çoğunluğunun sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin vasılamasıyla demek ki çoğunluğa uyacak olursan çoğunluk Allah'ın yolundan alıkoyar. Ee, i̇nsanların çoğu iman etmezler. Geçmiş milletlerde de insanların çoğu sapıklığa düşmüşlerdi. Ve İnsanların çoğu haktan hoşlanmaz. Sebe 35. ayeti ve dediler ki biz malca ve evlatca daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak değiliz. Yani onlar bu çoklukları sebebiyle azaba uğramayacaklarını zannediyor. Bu yüzden bu iddiada bulunuyorlar. Zaten Tekâthür suresinde de El-Hâkumut Tekâthür, çokluk sizi oyaladı. E, buyruluyor. Hatta zurtumul mekabir. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz. Yani kabirdekilerin çokluğunu da e, kendilerine delil getirdiler. Yani işte bu kadar geçmiş insanlar işte bunlar hepsi kabirdekiler. Yani sen bir şey getiriyorsun yani Allah'ın kitabından, Resulü Aleyhisselatü sünnetinden bunu amel ediyorsun. Bak şu an yeryüzündeki e, hayatta olan insanların çoğu senin dediğine, getirdiğini amel etmiyor. Bak Ölenler, geçmişler, kabirdekiler, bunlar da e, getiriyor. Bak, bu kadar insan yanlış da sen mi doğrusunu buldun? Bunun gibi şeyler. Allah Azze ve Celle bu tarzda yine yasaklıyor. Ebu Hureir radıyallahu anh diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Ümmetime ümmetlerin hastalığı isabet edecek. Yani geçmiş ümmetlerin başına gelen, e, onları bozan hastalıklar. Dediler ki, ey Allah'ın peygamberi, ümmetlerin hastalığı nedir? veya ul-ümem nedir? Buyurdu ki, kibir ve hakkı kabullenmeyip insanları hor görmektir. Çoklukla üvünmek, dünya için yarışmak, birbirine buz etmek, birbirine haset etmektir. Bunun sonucunda taşkınlık sonra kargaşa ortaya çıkar. Bunu sahip İsnapla hakim, Mucemül Efsat da taberani, Zemmül Bağî'de İbn-i Dünya ve yine El-Ukubat'ta İbn-i Büddünya rivayet etmiş. Şeyh Elbani Sistetüs Sayıha'da sayı olduğunu belirtiyor bu hadis. Nebiler hakkında aşırılık yapanlar Hristiyanlara benzer. Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yüceltmede aşırı gittikleri gibi siz de beni yüceltmede aşırı gitmeyin. Hakkımda yalnızca Allah'ın kulu ve Rasulü deyin. Bunu Bukhari, İbn-i İbban, Tayallisi, Ahmet, Darimi, Ebu Yala ve Bezzar sahip-i rivayet ediyorlar. Burada durum gayet net. Yani onun kul olduğu sıfatı unutulmayacak. O bir beşerdir, insandır, kuldur, kullukla mükelleftir. Diğer taraftan o Allah'ın Resulü'dür, vahiy almaktadır. Yaptıkları vahiyin kontrolündedir. Söyledikleri vahiyden ibarettir. Bu da unutulmayacak. Bu iki dengeyle beraber bulunduğu mertebeden de yukarı çıkarılmayacak. Yani Sufilerin dediği gibi değil durum. Sufiler diyor ki, bir Allah deme de onun hakkında nasıl översen öv. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tazimdendir diye. Bu son derece yanlış bir yol. Bizzat Nebi Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklıyor. Hristiyanların İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında söyleyip işte onu göklere uçurduklar gibi benim hakkında aşırı gitmeyin diye yasaklıyor. Bunun bu yasaklamanın biraz ayrıntılı şekilleri de var hadislerde. Abdullah bin Şehir radıyallahu şöyle demiştir. Amir oğullarının temsilcileriyle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkmıştık. Yani bunlar uzaktaki bir kabile Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a heyet olarak gelmişler. E, ki ondan bir şeyler içtip kavimlerine içtiklerini aktarsınlar diye. Bu yüzden Allah Resulü'nün huzuruna çıktık diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen bizim seyyidimizsin dedik. Yani Efendimizsin. O şöyle buyurdu: Seyit yani yüce ve mübarek olan Allah Teala'dır. Biz sen bizim en faziletli, en muhtedir olanımızsın. Yani kıymeti en fazla, en güç yetirenimiz, en değerli Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam buyurdu ki: Söyleyeceğiniz sözü söyleyin. Abartmayın ki şeytan sizi peşine takmasın. Evet, bunu e, Buhari edebil Müfrettde, Ziyal Mahdi'si El muhtarede Ebu Davud, Ahmet. Amelü'l-Yevme ve Leyla'de i̇bn Sünni sahip-i isnatla rivayet ediyorlar. Yine Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen bazı kimseler şöyle dediler. Ey Muhammed, ey seyyidimizin seyyidi, ey bizim en hayırlımızdan daha hayırlısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine dedi ki, Ey insanlar, söyleyeceğiniz sözü söyleyin, şeytan sizi kışkırtmasın. Ben sadece Muhammed bin Abdullah, ım. Yani Abdullah oğlu Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kulu ve Resulü'yüm. Beni Allah'ın bana ihsan ettiği mertebenin üzerine çıkarmanızı istemem. Bunu da yine Ziyav-ül el-Muhtare'de, Nesai amelü'l yevme ve leyle'de, Leyle'de, Ahmet bin Amel'de, Müsned'in sahip bir rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam aynı şekilde, Enes hadisinde yer alan Seyyidina gibi ifadeleri de doğru bulmamış ve övgülerle karşılanmayı kabul etmemiştir. Bunun aşırılar, aşırılık yapmaya götüreceğinden endişe etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin övgülerle karşılanmasını velev ki söylenilen şeyler o kişiden mevcut olsa bile doğru kabul etmemiş ve bunun şeytan işi olduğuna haber vermiştir. Yani bir kimsede bulunan güzel hasretlerle bile övse, bunu kınamıştır, engel olmuştur, yasaklamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yüze karşı övenler işte bıçaksız boğazlayanlar gibidir. Yine yüze karşı övenlerin yüzüne toprak saçın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer bazı emirleri var. Evet bu şeytan işidir. Şeytanın ameline kapı açar yani aşılığa götürür. Çünkü bu ileride tevhidin kemalini zedeleyecek manada sakıncalı durumlar meydana getirebilir. Allah ubudiyet yani kulluk makamını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için kemale erdirince o bundan böyle ülmeyi hoş görmedi. Bunun amacı sırf bu makamı korumak. Bu itibarla ümmetini de bunu terk etmeleri için irşad etti, bunu onlara öğüt olarak sundu. Amacı tevhid makamını korumak ve buna herhangi bir fesadın girmesini engellemekti. Ya da ümmetini şirk ve buna götüren yollardan korumak içindi. Allah Azze ve Celle Bakara 59. ayetinde şöyle buyurur. Ama zulmedenler kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla <gülüyor> değiştirdiler. Biz de o zalimlerin yaptıkları bozgunculuğa karşılık üzerlerine gökten iğrenç bir azab indirdik. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmakla ümmetinin nehyettiği fiilleri işlemekten Allah'a yaklaştırıcı çok daha fazletti fiillere ve iyiliklerin en büyüklerine yönlendirmiş oldu. Yoksa kendisi mesela ben kıyamet gününde oğullarının seyidiyim. Bunda yalan yok buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani seyit ifadesini Allah Resulü hakkında kullanmak çok yanlış bir şey değil ama bunu özellikle salavatta kullanmak mesela e, caiz değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine nasıl salat edileceğini öğretmiştir. Hiçbirinde işte Seyyidina gibi ifade öğretmemiştir. E, ve insanların bu kelimeye yükleyecekleri daha farklı şeylerden dolayı e, bir kötülüğün önünü tıkamak istemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Mevla kelimesi de böyle. Kölenin işte e, efendisine Rabbim demesi yasaklanıyor. Normalde mevla e, sahip demek, yani kölenin sahibi. Bu gibi ifadeler de yasaklıyor. Kişilere, insanlara yani köle sahibi olan insanlara da kölesine işte kulum demesin diyor. Normalde kul köle aynı şeydir. Abd e, yani Türkçe'de hem köle hem kul diye karşılanır da. Arapça'da abd, abd'dır. Yani köle demek, kul demek. ikisi de aynı kelime. Ee, Ey abdi diye seslenmesin kölesine. Ey yiğidin Bunun gibi ifadelerle seslensin buyuruyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani ifadede düzgün ifadeler kullanılsın ki taşkınlık yapanlara bir kapı aralanmasın. Tıpkı işte mesela Bakara el dokuzuncu ayeti e, Raina demeyin, unzurna deyin. Ayetin ardından geliyor. Onlar kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. E, bunun gibi. Çünkü raina'yı Yahudiler işte aşağılama, hakaret içeren raunet kelimesinin fa fa'ila fa vezninde kullanıyorlar. O da raina diye söyleniyor. Yahudiler bu manayı kast ederek raina diyorlar. ama Müslümanlar raina dediği zaman bizi gözet. Bize bak bu manada kullanıyorlar. Müslümanlara bu sözü söylemeleri yasaklandı ki Yahudiler de söylemeye yol bulamasınlar. Onun yerine daha güzelini kullansınlar. Unzuruna bize bak desinler. Ayette böyle bir yönlendirme var. Onlara benzemekten, sözde bile benzemekten yasaklama var. İşte burada da aşırılığa götürecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında işte onu tıpkı işte Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu demeleri gibi daha başka şeylere yani onu kulluk makamından çıkarıp başka yönlere götüren, itikatlara sebep olmasın diye Allah Resulü de bu kelimelerden yasaklamıştır. Biz kıyamet gününe kadar artık bundan yasaklanmış vaziyetteyiz. Yani Allah Resulü artık vefat etti, bu bir engel değil. Çünkü kıyamet gününe kadar bu aşırılık söz konusu. Ve halen daha, mesela bunu yapanlar var, yakın zamanlarda işitmişsinizdir zaten. Sufi şeyhlerinden birisi, Muhammed eşittir Allah. Yani bunları söylüyorlar maalesef. İslam'dan başka isim alan bizden değildir. Allah Teala Hayç Suresi 78. ayetinde daha önceki kitaplarda ve bu kitapta sizi Müslüman diye isimlendirmiştir. Buyurmuştur. Ali İmran 85. ayetinde her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu din kendisinden asla kabul edilmeyecektir. O kimse ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Buyuruluyor. El-Hasem bin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bu e, mürsel bir rivayet. Yani Hasan bin Muhammed'e kadar ulaşan isnadı sahih. Fakat e, burada sahabeden olan ravi eksik, mürsel. E, Allah'tan başka adına yemin eden veya İslam'dan başka bir din üzere olduğunu söyleyen bizden değildir. Bu, bu kısmıyla hadisin pek çok şahitleri var. Fakat özellikle bizden değildir nafsıyla <gülüyor> geldiği için biz buraya e, bu Mürsel Tarık'ı aldık. Yoksa kim İslam'dan başka bir din üzere yemin ederse öyledir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Tağus şöyle anlatmıştır. i̇bn Abbas Radyo'ya dedi ki Allah kendine rahmet etsin. Muaviye bana dedi ki sen Ali'nin, Ali'nin milletinden misin? Ben de dedim ki, hayır ne Ali'nin ne de Osman'ın milletindenim. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in milletindenim. Demek ki sahabe döneminde daha Muaviye radıyallahu zamanında işte Ali'ciler, Muaviye'ciler böyle e, gruplaşmalar vardı ki sen Ali'nin milletinden misin? E, diyor. O da hayır ben ne Ali'nin ne Osman'ın ancak Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın milletindenim diyor. Evet bunu sahih bir isnatla mevkuf olarak Lalkay itikatta Ebunaym Hilye'de İbn Battah el İbane'de İbn Nazm el İhkam'da Belazuri'de Ensab'ta rivayet etmiş. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Kendisine İslam'dan başka isim edinen bizden değildir. Allah bizleri Müslümanlar olarak simlendirmiştir. Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, imamımız Kur'an, nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kıblemiz Kabe'dir. Kim bundan başkası üzerindeyse bizden değildir. Yine İbn Abbas Radyalanma dedi ki, kim şu sonradan çıkarmış isimlerden birini kabul ederse, boynundan İslam bağını çıkarmış olur. Bu iki rivayet, İbn Abbas'tan gelen bu iki rivayet zayıf isnatlarla gelmiştir. Ebu feraç Mesud bin Hasenes Sekafi Fevaidinde rivayet etmiş bunu. Bunun isnadında Haccac bin Temim var. Diğerini İbn-i El-İbane'de, herev Kelam'da, İbn-i Müberret, Cem'ül Cuyuş'ta rivayet etmiş. Bunda esnalında Nuh bin Ebi Meryem vardır. Nuh bin Ebi Meryem e, zahit bir alim. Fakat e, şu hadisi uydurmakla itham edilen, uydurdu, tespit edilen kişi işte insanların Kur'an'dan başka şeylere, Kur'an ve sünnetten başka şeylere e, meşgul olduğunu görünce işte Kur'an surelerinin her bir hakkında hadis uyduruyor. Bu Hanefi mezhebinin büyük fakirlerinden birisi Muhbine Meryem. Mervezlidir. Kendisine diyorlar ki işte sen Allah Resulü'nün şu hadisini bilmiyor musun? Kim benim adıma hadis uydurursa cehennemde oturacağı yer hazırlansın. Ben dinin aleyhinde uydurmadım diyor. Dini desteklemek için uydurdum diyor. Böyle bir tuhaflığı var maalesef. Mebun bin Mihran şöyle demiştir. Sizi İslam adı dışındaki bütün isimlerden sakındırırım. Bunu sahip bir isnadla İbn-i el i Bâne'de, Ebu Naim Hilye'de rivayet etmiştir. Yani İslam dışındaki bütün adlar kişilere veya belli gruplara nispet edilen bütün isimlerdir. Yani kim kendisine böyle bir isim yakıştırıyorsa, işte ben Vahhabiyim diyorsa mesela veya ben hanefiyim, ben şafiyim, hanbeliyim diyorsa, bunların hepsi işte selefin sakındırdı isimlerdendir. E, selefilik ismi hariç. Çünkü selefilik Müslümanlardan e, herhangi bir grup değildir. Bütün Müslümanların olmak zorunda olduğu şeydir selefi olmak. Çünkü selef bu ümmetin selefine nispettir. Yani ben sahabeye uyan bir Müslümanım, tabiine uyan bir Müslümanım demektir selefilik. Dolayısıyla ümmet arasından bir grup ayrı, belli bir grup için veya belli bir isim için taraftar olmak manası taşımaz Selefilik. Bilakis Selefilik bütün ashabı kabul edip onların yoluna gitmek demektir. Bu yüzden İslam'dan ayrı bir isim değildir. Bilakis İslam'ın ta kendisidir Selefilik. Ama işte birisi Ebu Bekirci olsa, Sadece Ebu Bekir Radyovalam'da alsa, birisi Ömer Radyovalam'da gelenler alsa, Ömer'i olsa, öbürü işte Rıfai olsa, öbürü Şafi olsa, yani sadece belli bir gruba veya Hizbut Tahrir diyor adam kendisine, ümmet içerisinden bir gruba kendisini nispet ediyor. Bunların hepsi işte bizden değil vasfına haiz isimlerdir. Derbehari Raymullah şöyle diyor, bilin ki İslam sünnetin ta kendisi, sünnette İslam'ın ta kendisidir. Yani kişi sünnete nispet edilir, hadise nispet edilir. Ehl-i hadis bir Müslüman olmak, selefi bir Müslüman olmak, ehl-i sünnet bir Müslüman olmak bunlar problem değil. Çünkü sünnet zaten İslam'ın ta kendisidir. <gülüyor> Lalka'yı şöyle demiştir. Hadis ashabı dışında bir mezhebe bağlanan herkesin dayandığı bir görüş sahibi vardır, rey sahibi vardır. Hadis ashabının görüşlerinin önderi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilirler. Onun ilmine dayanırlar. Onunla yani Allah Resulü ile delil getirirler. Ona kaçarlar, onun görüşüne uyarlar ve bununla iftihar ederler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin düşmanlarına karşı ona olan yakınlıklarıyla üstün gelirler. Anılmak bakımından bundan daha güzel bir şeref, övünme sahasında bundan daha yüce bir isme sahip olan kim vardır? Yani ashabul hadis veya ehlil hadis isminden. Çünkü bu doğrudan Allah Resulüne nispet edilmektir. İbn Teymiyye de Gayimoullah şöyledir. Selevin mezhebini, görüşlerini ortaya koyan ve kendisini selefe nisbet eden bir kimsenin ayıplanacak hiçbir tarafı yoktur. Aksine böyle bir tavrı ondan ittifakla kabul etmek gerekir. Çünkü selefin mezhebi haktan başkası değildir. Eğer bu tavrı ortaya koyan kişi zahiren ve batınen selefin mesebine muvafık ise, yani uyum gösteriyorsa hem iç hem dış yani hem kalp amelleri bakımından hem de ağızların amelleri bakımından selefin mezhebine menhecine muvafık ise o kişi zahiren ve batinen hak üzere olan bir mümin durumundadır. Yok eğer sadece zahirde selefin mezhebine muafık, batinen muafık değilse o kişi de münafık durumundadır. Açığa vurduğu kabul edilir, yani zahirine göre hareket edilir. Gizledikleri içinde olanlar Allah'a havale edilir. Çünkü biz insanların kalplerini yarıp içine bakmakla ve karınlarını deşmekle olunmadık. Hizipçilik yani grupçuluk yapanlar bizden değildir. Cübeyr bin Mut'im radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'da hilf yani cahiliye döneminde Arap kabileleri arasında başkalarına baskı yapmak amacıyla yapılan yardımlaşma akdi, hizipçilik yoktur. Ancak İslam cahiliyet devrinde mazluma yardım amacıyla yapılan hülful fudul gibi aitleşmeleri kuvvetlendirmiştir. Evet, bunu sahih isnadla Müslim, İbn İbn Hakim, Ahmed Ebu Davud, Taberani, Ebu Ya'la ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Aynı hadisi İbn Abbas, İbn Amr, Abdurrahman bin Af, Üm Seleme ve Kays bin Asım radıyallahu anhum'dan anhumdan da rivayet etmişlerdir. hizipçilik ve gruplaşmalar insanların niteliklerini bozmaktadır. Ve bu gruplar mensuplarını kurmuş oldukları düzene muhalefet edilmesi halinde ihraç ve ayırmalarla korkutmaktadır. Yani derneklerde e, bu e, yapılaşmanın bir türü, hılf. Hılfın bir türüdür. Allah buna benzer uluslarda bir delil indirmemiştir. Onlar insanları Allah'ın aklında delil indirdiği şeylerden alıkoymaktadırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Erkek ve kadın müminler birbirlerinin velileri dostlarıdırlar. TB 71. ayet. Onlar ise taraftarlarını cemaate, derneğe mensup erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar sloganı üzere ettirirler. Onlar bir üslup hatası yapan veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlanan bir genci fark edince onu itham eden sözlerle işbirlikçi veya aşırı olmakla Müslümanların birliğini dağıtmak ve ümmetin varlığını yıkmakla suçlarlar. Acaba insanların fıtratlarını işlemez hale getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini reddeden hizipçilikle ümmeti bölen kimse, Allah'a ve Resulüne itaat edip asabına uyan kimse gibi midir? Tek yürek, tek inanç ve tek menheç üzeri olan, ancak daha sonra hizipçiliğin girip saflarını dağıttığı ve bütünlüklerini darmadağın ettiği bazı memleketlerde Müslümanları bölen kimdir? Bunlar hakkında şu Arap atasözü ne kadar duygundur. Bana hastalığını bulaştırdı ve aradan sıyrıldı. Beni döverken sanki o ağladı, benden önce o şikayete başladı. Yani e, genellikle bu hizipçiler işte e, hak üzerine birleşmeye çağıranları ayrılıkçı olmakla, fitne çıkarmakla ve buna benzer şeylerle itham ederler. Kendileri bu işi yapanlardır halbuki, bölenler kendileridir. Yine aşırı üslupsuz bunun gibi şeyler, mesela üslup ve üslupsuzluk bu. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz, ee, bu konularda menkeç olarak, edep olarak, üslub olarak insanların en üstünü. Mesela e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam harca cehennem ehlinin köpekleridir buyuruyor. Böyle bir ifadeyi ümmetten birisi kullan zaman ya ne kadar üslubsuz diyebiliyor birileri. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifade biçimi. Sahabe bunu namet etmişlerdir. Şimdi biz üslubu kendimize şekillendirmek istediğimiz zaman doğru olan üslup ve yanlış olan üslup diye ayırmak istediğimiz zaman biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarız. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Her konuda böyledir. Biz üslubu ondan alırız. Sonra bunun dışında kalanlar da üslupsuzluk, yanlış üslup olarak niteleriz. Fakat mesela hakkın söylenmesini üslupsuzluk olarak nitelemeye gelince işte ee, Dernek kuran veya herhangi bir kuruluş kurup gelirlerini halktan topladıklarına bağlayan kuruluşlar halkla iyi geçinmek istedik, istettiklerinden kendilerini içerikten taviz verirler. Ve bu içerikten taviz vermeye üslup derler. Birisi de bu tavizi vermediğinde onu üslupsuz sayarlar. Bu tamamen haktan sapmadır. İşte bu şiirde anlatılan şey bu. Yani döverken o ağlıyor sanki. Ve kendi hastalığını bana attı, kendi aradan sıyrıldı. Bu meşhur bir sözdür. Ee, kendine olan şeyi başkasına atfederek e, sanki ondan temize çekmiş gibi görünme. Bizim şikayetimiz ise Allah'a'dır. Hizipçilik, dostluk ve ayrılıkların Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler için oluşunu yaralamakta ve hizbin koyduğu ilkeler, mensuplar arasında yaydığı telkinler ve yükselttiği sloganlarla Müslümanlar arasındaki kardeşliği bozmaktadır. Böylece dostluk ve kardeşlik ilkelerini toprağa gömmekte ve cemaat üyesinin bütün derdi cemaati, derneği, cemaatinin liderleri, üyeleri ve sloganları olmaktadır. O bütün erkek ve kadın müminlerin İslam'ın bütünlüğü içerisinde birbirine eşit bireyler olduklarını göz ardı ederek haklı haksız kendi cemaatini savunmaktadır. İbn-i Rahimullah şöyle demiştir. Hiç kimsenin ümmet için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında bir şahsı belirleyip, onun yoluna davet etmeye, bunun üzerine dostluk ve düşmanlık oluşturmaya hakkı yoktur. Allah ve Rasulünün sözleri veya ümmetin üzerinde icma ettikleri sözler dışında herhangi bir söz belirleyip bunun için dostluk ve düşmanlık yapılamaz. Belki bu, kendilerine bir şahsı veya bir görüşü belirleyip bunun üzerine ümmetin arasını ayıran, bu söz veya nispet üzerine dostluk ve düşmanlık kuran bid'at ehlinin işidir. Şeyh Elbani şöyle demiştir, i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim taatten el çekerse, kıyamet günde Allah'ın huzuruna hücceti olmaksızın çıkar ve boynunda biat olmadan ölen cahiliye üzer ölür. Bil ki bu hadiste zikredilen tehdit ancak Müslümanların halifesine biat etmeyen ve bu biatten ayrılan kimse hakkındadır. Bazılarının zannettikleri gibi fırka, grup ve liderlere biat edenler hakkında değildir. Bilakis bu Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan fırkalaşmadır. Bu, aleyküm selamun Müslümanlar arasında yaygınlaşmış bir başka fitne, biatleşme fitnesi. İşte gruplaşmalara sebep olan şeylerden birisi bu. İşte tarikatlar ilk önce bunu yaptılar. Aleyküm selamun Şeyh, tarikat şeyhleri işte tarikatını gözetmek üzere müritlerinden söz alır, ahitleşirler, biat alır. Ee, bu gelenek yayıldı ve ümmet tarikat tarikat bölündü. Geçmişte bu oldu. Günümüzde halen mesela kendisini selefi olarak e, tanımlayan bazı kimselerde de bu illet var maalesef. Biat olayı, işte aynı bir şeyha biat eder gibi emire biat. Emir tayin ederler. Ve ümmet içerisinde sadece bu vardır. Yani e, Kişinin dostluğu, düşmanlığı sadece bu emre biat üzerine kuruludur. Kendi grubu, kendi cemaat üzerine kurulur. Bilakis şimdi bu gruplaşmalar, dernekleşmeler bu gibi şeylerde bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela kişi doğal olarak kitap ve sünnetin delillerinin gereği olarak belli bir vela ve bera ile hareket eder. Yani Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık. Yani yakınlık gösterirken ancak... ...Allah'ın koyduğu sınırlar ile yakınlık gösterir. Düşmanlık ederken, uzak dururken de yine ancak... ...kitap ve sünnetin gösterdiği, vahyin gösterdiği sınırlar ile... ...düşmanlık gösterir. Kendisine iyilik yapan, yakınlık gösteren biri o bile olsa... ...eğer bidatçı ise, sabıklık davetçisi ise, buna benzer... E, ...muhalifetleri varsa, ondan bera göstermesi gerekir. Duygularını terk ederiz. Şimdi e, bu gibi şeyler de mesela belli bir derneğe mensupları... ...adam, keçerinde bir dernek var... Bu derne mensubu diyelim ta Batı veya Eryaman'da bu adamın yanı başında fakir komşusu var. Aliküm sağ Namaz ehli yani fısk ile de bilinmiyor, bidat ile de bilinmiyor veya cehalet üzere bazı yanlış yaptığı şeyler olabilir. Bu mesele değil. Avamdan bir insan. Şimdi komşusu ve yakınları hatta akrabası infakta sadakada, zekatta, bunun gibi şeylerde yakınları öncelikliyken, daha hak sahibiyken tutar, bu derneğinin mensubuna verir. Bu basit bir misal sadece. Belki de derneğin mensubu aslında fasık birisidir, önemli değil. Yeter ki bu cemaati destekleyen birisi olsun, buna sıcaklık gösteren biri olsun. Yani bunun gibi, bu aslında sünnete muhalefettir. Bu pek çok konuda böyle. Başka meselelere yaklaşımda da böyle. Mesela bir konuda delil gelir, ama senin cemaatinden, senin derneğinden olmayan birisi tarafından gelir. Kitaptan, sünnetten olsun isterse. Bu kabul edilmez. Ama yakın olduğun kimseden yanlış bile olsa veya yanlışlığını zaten hiç araştırma gibi bir şey yok. İşte bizim cemaat söylüyorsa doğrular bunlardan ibarettir. Yani bunu tenkit bile edemez. Bu Şeyh Elban Rahimullah Su'da şeyin... Müftü olduğu sıralarda, Şeyh Muhammed bin İbrahim Şeyh'in müftü olduğu sıralarda e, Suud'da ders veriyordu üniversitede. Çeşitli olaylar oldu. Her taraftan işte Elbaniye tenkitler. Niye? Çünkü Suud'da yerleşmiş bir sistem var. Mezhep. Aslında gruplaşmış, tasuplaşmış bir sistemdi Suud'daki sistem. E, fakat bu gruplaşma işte her ne kadar kabul etmeseler de aslında Vahabilik'ti. Yani Muhammed bin Abdülvehhab'ın taklitçiliği, tasubu. Muhammed bin Abdülhahab ise bu tasuplardan beridir. Onu istisna ediyoruz. Fakat bu yapı maalesef var. Hambellik var bir taraftan. İşte Cumhur'un kavli meselesi var, fıkıh meseleler falan. Pek çok konuda Şeyh Elbani öyle ıslahatlar yani öyle büyük sözler ki Şeyh Elbani ortaya koyduğu şeyler aslında her taraftan yankılandı. Ve Şeyh Elbani artık e, şutlama sınır dışı etme kararı verirken türlü şeyler söyleniyor. Şeyh Elbani mesela Hamud et Tuvejiri vardı. Şeyh Hamud et Tuvejiri ona reddiyeleşmeleri oldu ilmi meselelerde. Hamud et Tuvejiri halen şey yaptı alttan aldı Şeyh Elbani'yi. O halen sert üslupla Şeyh Elbani ta ki o hatasını terk etmedikçe aynı şekilde devam etti. Tavzı vermedi yani Allah için tavzı vermedi. Şeyh Hamud Tuvejiri vefat etti. Şeyh Elbani yine devam etti. Yani arkasından da reddiyesine devam etti. Çünkü kitaplar piyasada. Bu reddiyelere devam etti. Bir başkası Şeyh İsmail el-Ensari'dir ki bu e, müslit şeyhlerdendir. Yani hadis ehli müslit şeyhlerden. E, yani kitapların müelliflerine isnatları, bizzat isnatları olan bir şeyh. Bunlar nadir olan insanlar. Şeyh Erbani, bu kadının altın takınmasının haram olduğu ile ilgili fetvasını verdiği zaman işte cumhura aykırı bir görüş. İşte, e, İsmail el-Ensari buna özel bir yazı gönderiyor. Bu konuda hata ettiğine dair, icmaya muhalif olduğuna dair. Şeyh el de ona göre bu özelden gönderilen yazıyı genel bir ile cevaplıyor. Devam ediyor yani. Şimdi millete bu ters geliyor. Ama Şeyh İsmail El-Ensari halen de yani seviyeli birisi. Yani şey olarak ilmi gözeten birisi. Hamide Tuveciri, Rahimullah da öyleydi. <gülüyor> Fakat bunlar o şeyden çıkamıyorlar. Yani o cumhur şeyinden Çıkamıyorlar. Yani delil karşısında e, delille mukabele edemiyorlar da Cumhur'un kavliyle mukabele etmeye çalışıyorlar. Halbuki delille gelseler, ilmin usulleriyle gelseler bu ayrı bir şey. Ama delile karşı Cumhur'un kavli getirilince doğal olarak Şeyh Elbani bunları işte bu Cumhuriydi diye böyle bir isim takıyor. Cumhuriyo diyor. Şimdi işte Şeyh Elbani'nin Suud'dan yurt edilmesi Görüşülürken, İsmail el-Ensari itiraz edenlerden birisi geliyor Muhammed bin İbrahim Ali Şeyh'e diyor ki, bu diyor ilim sahibi birisi, nasıl onu yurt dış etmeye kalkarsınız? Evet, aralarında belki reddiyeleşmeler falan oldu. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? İşte onu kınayan, hasededen eden şeyhlerini, özellikle bir e, İbn-i diye bir mutasıp, e, bozuk bir şeyh var. Müftülük yapan Suud'da. E, ters birisi tamamen hasetle Şeyh Elbani düşmanlık edenlerden birisi. E, bu gibi şeyhlerin Elbani hakkında eleştirileri ulaşmış ve onları sayıyor Muhammed bin İbrahim Ali Şehir. İsmail El Ensari karşı çıkınca diyor ki, bu Şeyh Elbani var ya, öğrencilerinden bazılarına Bukhari'nin sayındaki bazı isnatların tenkidine dair, yani eleştirilip, incelenip, araştırılmasına dair ödev vermiş Böyle deyince İsmail Efendi susuyor, sükut ediyor Ya ondan sonra zaten yurt dışı ediliyor. Ta ki e, Binbaz ve İbn Usaymin dönemine kadar, Binbaz ve İbn Usaymin döneminde e, o döneme gelince kadar Elbani aleyhinde her taraftan sesler yükseliyordu, herkes eleştiriyordu. İşte özellikle o şeyhleri koruma e, duygusuyla. E, çünkü bunlar savunanlar ilim sahibi kimseler değil. Bak bu şeyhlerin kendisi ilmi takdir ediyor. Reddiye vermiş. Hem de ağır reddiyeler vermiş. Ama bu ilim saydır bunu atamazsınız diye itiraz ediyor. Bu hakkı teslim ediyor bu şeyh. Fakat bunlara taasut gösterenler, şuna bak şeyhimize böyle diyor diyerek halen de Elbani hakkında yaygaralar yapıyorlar sağda solda. İşte Binbaz ve İbn-i gelince kadar Elbani aleyhinde Suud'da çok ileri boyutta tenkitler, eleştiriler vardı. Çünkü kabullenemiyorlar alışa geldikleri şey. Ve bunlar Halen daha günümüzde olduğu gibi delil karşısında alimlerin kavli, falanın kavli, filanın kavli. Apaçık delil gelişten hangi alim bu hadisle amel etmiş, bununla fetva vermiş diye halen daha menheç haline gelmiş bu. Kalutlaşmış bir şey yani. Ve Elban'de bu tabloya karşı e, sırf Allah için, yani kendisine iyilik yapmasına rağmen reddiye verdiği şeyhler, sırf Allah için konması gereken tavrı koyuyor. Çünkü bidate karşı eğer reddiye veriliyorsa... O kişi bidatini terk edinceye kadar bu sürmeli. İşte o bidatini terk etmedi ama sana güzel davrandı. Güzel davrandı diye işte bidatine göz yumup işte iyi ilişkilere devam edemezsin. Eğer Allah için koyuyorsan bu tavırı. Yok nefsin içinse, meşhur olmak için veya e, makam veya ilgili bir menfaatin varsa o tavizleri verir kişi Allah korusun. Ama eğer Allah için koymuşsa bir tavır, Çirkin olan, bidat olan, münker olan, batıl olan veya hata olan ne varsa bu terk edilince kadar bunun sürmesi gerekir. Elbani Rahimullah bunda sebat etti. Binbaz ve İbn-i Rahimullah zamanında ise e, bunlar Elbani'ye husnizan eden şeyhler, onu öven, onun ilmini takdir eden şeyhler, yani ilim karşısında saygılı olan kimseler, her ne kadar Elbani'nin yolunda gitmeseler de Elbani'nin ilmini takdir etmiş, onun doğru söylediğini itiraf etmiş kimselerdir. Reddiyeler ise ilmi boyutta devam eder. Buradaki arza şu, yani bunu anlatmamızın sebebi şu. Mesela Elbani'nin taraftarları var, halen daha var. Yine Elbani'nin karşıtı olan şeyhlerin taraftarları var. Bunlar yani taassup şeklindeki taraftarlık. Yasaklanmış şeylerdir. Hepimizin de düşebileceği şeyler olduğundan buna dikkat etmemiz lazım. Bizim dostluğumuz ve düşmanlığımız ancak Allah için. Yani bunu şekillendiren ancak Allah'ın sözleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri olmalı. Eğer başka sebepler yani duygusal yakınlık veya maddi yakınlık bunun gibi şeyler girerse bazen heva galip gelerek Gösterdiği bu yakınlığı sureti haktan zannedebilir insan. Öyle olduğunu iddia edebilir. Evet. Bunun yolu, yani istikamet üzere olmanın yolu mutlaka ilimle irtibatlı olmak, Allah ve Resulü'nün sözleriyle, vahyin delilleriyle haşır neşir olmak. Başka türlü kurtuluş yolu yok. Yoksa fitneye düşülür. Alimleri, salihleri ve nebileri, peygamberleri, Rab edinenler el-i kitaba benzer. Allah Azze ve Celle Tevbe 31. ayetinde şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine Rab edinmişler. Halbuki onlar da tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Zira ondan başka ilah yoktur. O onların şirk koştuklarından münezzehtir. Taberi bu ayetin tefsirinde şöyle açıklamıştır. Ayette zikredilen hahamlardan maksat Yahudilerin din alimleridir. Rahiplerden maksat ise Hristiyanların manastırlara çekilen ve ibadette çok çaba sarf eden abidleridir. Kendilerini ibadete veren kimselerdir. Allah Teala bu ayette Yahudi ve Hristiyanların din adamlarını yani alimlerini ve zahitlerini Rab edindiklerini sikretmiştir. Bu ifadelerden maksat onların din adamlarını ilah edinerek onlara tapmalar yani ibadet etmeleri değil. Bununla maksat Allah'ın emir ve yasaklarını bırakıp din adamlarının koydukları emir ve yasaklara uymalarıdır. Şurada, yani şu ayette dikkat edilmesi, üzerinde iyi teemmül, tedebbül edilmesi gereken bir nokta var. Allah Azze ve Celle, bakın, اِتْخَذُوا اَحْبَارَهُمْ ve اَرْبَابَنْ erbaben min dunillah diyor. Ee, sonra, وَالْمَس۪يهِ بْنَ meryem. Sonra işte İsa Aleyhisselam geliyor. Şimdi biz rububiyeti ve uluhiyeti anlatırken, yani bu iki kelimenin birbirinden farklı olduğu yeri anlatırken dedik ki, Rabb, mesela uluhiyet tevhidi, rub, rububiyet tevhidi dediğim zaman Rabbin birlenmesiyle kastımız Allah Azze ve Celle'nin ona ait fiillerinde birlenmesidir. Bu ayette rububiyet tevhidini emreden bir ayet, dikkat edin. Allah'ın fiillerinde Allah'ın birlenmesi. Uluhiyet tevhid dediğimizde ise kulların fiillerinde Allah'ın birlenmesi. Mesela Allah'ın fiillerinde Allah'ın birlenmesi demek şu demek. Allah yaratır. Allah'tan başka yaratıcı kabul etmemek. Bu rububiyet tevhididir. Allah mesela yağmuru indirir. Bir başkası da yıldızlar da yağmur indirir dediğinde bak rububiyette şirk. Bunlar Allah'ın fiilleri. Bizim fiillerimize gelince mesela dua. Kulların fiilidir. Eğer Allah'tan başkasına seslenerek dua edersen bu Uluhiyette bir şirk. Mesela secde, secde bir ibadet. Eğer Allah'tan başkasına secde dersem, bu bizim fiilimiz, ee, bu uluhiyette bir şirktir. Bu ayete gelince, rububiyette tevhid emrediliyor. Yani rububiyette şirk koşulduğunu bildiriyor bu ayet. Erbaben <gülüyor> min duunillah. Allah'ın dışında Rabler edindiler. Yani ne demekmiş? Bunlar Yahudileri ve şey, Yahudiler rahip, e, din adamlarını, alimlerini ve Hristiyanlar rahiplerini Rab edinmiş. Ve İsa, Aleyhisselam'da. İsa aleyhisselam da. İsa aleyhisselamın Rab edinilme veçi malum zaten. Onun doğrudan ilah. Yani Allah'ın kendisi olarak nitelediler veya Allah'ın oğlu olarak nitelediler. Bu Rab'lık sıfatına tam uyuyor. Peki, alimler... İlimle konuşan, ilimden bahseden, ilimde ön plana çıkanlar nasıl Rab edinilir? Yine abidler, ibadet ve zühdleriyle ön plana çıkan, çıkan kimseler nasıl Rab edinilir? Bunlar demek ki Allah'ın fiillerinde ortak koşulmuş. İlim, hüküm meselesidir. Allah hükmeder. وَاللّٰهُ يَحْكُمُوا وَلَا مُعَقِبَلِ هُكْمِهِ Onun hükmünden sonra kimse bir söz söyleyemez. Onun hükmünün ardından başka bir söz Söyleyecek kimse yoktur Bu ayete demek ki bir muhalefet var Yani Bu manası şu Allah bir şey hükmetmiş Hükmeden Allah'tır Alimler de başka bir hüküm vermiş Hükmetmek Allah'ın vasfı sıfatı iken Rububiyet sıfatı iken Bunlar bu alimlerin de hükmedebileceklerine Allah'tan ayrı hüküm verebileceklerine itikad etmişler Böyle uygulamışlar Bu yüzden Rububiyet'te ortak koşmuşlar Peki zahitler? rahipler nasıl râb edinilir? O alimlerde yani hüküm meselesinde zahitler ve abitler aynı bizim sufilerde olduğu gibi Hristiyanlarda da işte onların keramet gibi satekarlıkları var. Kainatta tasarruf yetkisi inanmak bunlara. Mesela uçan raipler var, havada uçan raipler var. Bunlar büyüğü yolunu tutuyorlar, havada uçuyorlar. Böylelikle yani böyle büyü göz boyacılığı gibi şeylerle insanlar kendilerine bağlıyorlar. Bu tip şeyler var. Yani aynı sufilerde olduğu gibi Hristiyan raiplerine de bu durum var. Zaten kendisine ibadet vermek, işte erbayı içine çıkarmak bunlar onların yoludur. Budistlerde de var bu. Hani bu Kendine şiş batıranlar, ateşlere girenler aynı rufaylarda olduğu gibi Hint yogilerinde de var. Yani zühte çekilip hayvansal gıdalardan bir kimse uzak dursa, 40 gün sadece bitkisel oruç tutarak, sadece bitkisel gıdalarla iftar etse bu, bu türden şeytanın oyunlarına doğrudan muhatap olur ve büyüler yapmaya başlar. Bunu bunlar yapıyor. Hristiyan rahipler de yapıyor. Bu rububiyetli bir şirk olduğuna göre ayette bahsedildiği üzere bunlar bu tip yetkiler verdiler. Yani kainatta tasarruf etmeleri. Hatta öldükten sonra kabirlerinden yardım istenmesi gibi bu gibi şeyler. Taberi devam ediyor. Erbaben min dunillah. Yani Allah'ın dışında Allah'a isyan ederek kendilerine itaat ettikleri efendiler edindiler. Allah'ın haram kıldığı şeyleri onlar kendilerine helal sayınca onu helal. Allah'ın helal kıldıklarını haram sayınca da onu haram kabul ettiler. Yani bunlar ee, ayette de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, biraz sonra hadisi gelecek hadiste de açıklandığı gibi Yahudi ve Hristiyanlar alimlerinin veya raiplerinin e, Allah bir şeyi haram kıldıktan sonra veya helal kıldıktan sonra raiplerinin bu hükmü bilerek Allah'ın hükmünü bilerek raiplerinin farklı bir yüküm vermeleri halinde buna uydular bu ümmette nasıl ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam vasf ediyordu ya adım adım takip edecek onları Yahudi ve Hristiyanlar diyor, onları mı kastediyorsun Allah'ın Resulü, başka kim olacak diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlar keler deliğine girecek olsa, bu kadar manasız bir şey bile yapsalar, bunlar bile takip edeceksiniz. Ümmetimden de bunu yapacak olacak. Hatta anasıyla zina edenler olduysa ümmetimde de bunu yapacak olacak diyor, sokak ortasında. Yani onların bütün belalarına bu ümmet düşecek ve Allah Resulü gerek Allah Azze ve Celle kitabında, gerekse Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bu ümmetin mutlaka düşe, ileride düşeceği şeylerden uyarmıştır. Yani bazen bir hadisle veya bir ayetle karşılaştığınızda ya bu hiç olmadı, bu ümmette ne gezer dersiniz ama bunların hepsi oluyor bu ümmette. Olacak ki Allah kitabında yasakladı, Resulü sünnetinde yasakladı. İşte bu kimseler Allah bir şeyi haram kılmış olmasına rağmen Rasulü bunu beyan etmiş olmasına rağmen, bilmelerine rağmen, bilmeyen zaten mazurdur. Biz bilmeyeni burada harç tutuyoruz. Cahalet mazerettir. Bilmelerine rağmen, şeyhler de bu yetkiyi veriyorlar. Mesela bunun bir örneği şöyle anlatılıyor. Hristiyanlar eskiden beri gerek İncil'den gerekse başka yollarla, yani bilgi dağarcıklarıyla, kültürleriyle doğum kontrolü Hristiyanlıkta haram. Bunu haram olarak kabul ediyorlardı, biliyorlardı. Ama onların yüksek din adamları kurulu, aynı bizdeki Diyanet yüksek fetva kurulu gibi veya işte Suud'un lejnetü daimesi gibi fetva kurulu din adamları konsili toplanıp da bundan sonra caizdir diye, yani doğum kontrolü caizdir diye fetva verilir ve bunun helal olduğuna inanmaya başladılar. Ne oldu? Yani Allah'ın bunu haram kıldığını bildikten, öğrendikten sonra e, bu konsile, bu gruba böyle bir yetki verdiler. Bizde de var. Diyanet, mesela Allah ve Rasulü faizi haram kılmıştır. Her çeşidi ayaklarının altında diyorlar Resulü Aleyhisselatü En cahil bile bilir Veda Utbesi'nin de söylenen bu sözü. Faizin her türlüsü haramdır. Din hakkında bir şey bilmeyen, Kur'an, sünnet okumayan insan kulaktan dolma olarak bilir. Yani Müslüman topraklarda yaşayan insanlar. Bunlar allemetliler, gallemetliler. İşte ev ihtiyaç, ihtiyaçtan dolayı faiz alınabilir. Yahu bugün mü ihtiyaç oldu ev? Yani Allah bunu haram kıldığı zaman ev ihtiyaç değil miydi? Sen bugün ev ihtiyaç dersin, öbürü evlenmek ihtiyaç der, öbürü araba ihtiyaç der ve gider arkası. Yani insanlar bunun Allah ve Resul tarafından haram kıldığını çok, kılındığını çok iyi biliyorlar. Ama hevaları bu alimlerin fetvasını kullanmak istiyor. Ne için kullanmak istiyor? Allah'a karşı mahcupiyet hissediyorlar ama insanların dilinden kurtulmak. Kardeşim bak alimler fetva verdi ya. Yani kredi çekiyorum diye kınama beni. Bak fetva var bu konuda. Hem enflasyon e, farkı faize girmiyormuş falan filan. Yani insanlara insanlara karşı kendisini e, temize çekebilme duygusudur. Yoksa vicdanlarda e, Allah'ın delili her, her iman eden vicdanda bakidir. Ama mücerret şu fiili yapmak var ya bundan dolayı helal saymak, işte bu sahibini müşrik yapar. Yani Allah katında bunun affedilmesi, bu hal üzere ölünürse Allah korusun e, mümkün değil. Allah kitabında bunu bildirmiştir. Allah şirki affetmez. Bunun altındakini dilediğine bağışlar diye bildiriyor Nisa 48'de. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ee, ve birçok Tayyip'inden rivayet edilen görüşler din adamlarının Rab edinmelerinden maksadın onların emir ve yasaklarına uymak olduğunu göstermektedir. Adi bin Hatim diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Boynumda altından bir haç vardı. Adi bin Hatim Müslüman olmuş gelmiş önce Hristiyan fakat bununla ilgili bilgi eksikleri var. Mesela haçın işte haç takmanın böylesine şirk e, tehlikeli bir şey olduğunu bilmiyor demek ki. Ve o halde Allah Resulü'nün karşısına geliyor. Bu altın haçı boynunda görünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey adi boynundan şu putu çıkarıp at. Ona put diyor. Zaten puttur. Yani İsa Aleyhisselam'ın çarmağa gelilmesi e, simgelenir zaten bununla malumunuz. Bunun üzerine onu attım. Ona gittiğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinin onlar hahamlarını Rablerini ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'tan başka rabler edindiler ayetini okuyor. Dedim ki: "Ey Allah'ın biz onlara ibadet etmiyorduk ki." Bakın, burada da uluhiyet noktasında şirk koşmuyorduk ki getiriyor zaten. Biz onlara ibadet etmiyorduk ki diyor. Yani Hristiyanken onlara ibadet etmiyorduk ki. Eee Resulullah Aleyhissatvesellem'de buyurdu ki: "Onların helal kıldığı şeyleri haram kıldığında Haram saymıyor muydunuz? Onlar Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kıldığında haram saymıyor muydunuz? Allah'ın haram kıldıklarında, helal saydıklarında helal kabul etmiyor muydunuz? Ben evet dedim. Buyurdu ki işte onların ibadeti budur. Bu da bir ibadettir yani. Rububiyette şirktir. Huzeyfetül Yeman'den gelen rivayette Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp da hahamların ve rahiplerin Rab edindiler buyuruluyor. Bunlar haham ve rahiplere ibadet mi ediyorlardı diye soruldu Huzeyfe'ye. Radiyallahu şu cevabı verdi. Hayır, onlar bunlara oruç tutup namaz kalarak ibadet etmiyorlardı. Fakat onlara kendilerine bir şeyi helal yapınca onlar onu helal görüyorlar ve bir şeyi haram yapınca da onu haram sayıyorlardı. İşte onların Rab edilmeleri budur. Bu ümmette de baş gösteren bir beladır bu. Yani kıyamet gününe kadar hepimizin bundan korkup sakınmamız gerekir devam eden bir bela. Yani selefiyim demek bundan kurtarmıyor. Suretler konusunda yani e, hadisler bu konuda net. Bunun büyük günah olduğuna dair. Ama bunu caiz sayanlar kimler? Alimler. Haram olduğunu kabul eden alimlere de bu alim haram kıldı diyorlar. Yani Resmen alimlere böyle bir yetki veriyorlar, yani haram kılma veya helal kılma cevaz verme, sanki onların elindeymiş gibi. Bilakis burada vahim delilleri konuşur, fakat vahim delillerinin konuşmasına izin verilmiyor, en büyük sıkıntı bu. Eey man Allah'tan korkun. La tuqaddimu beyne değil, Allah ve Rasuli. Allah ve Rasulün önüne geçmeyin. Yani Allah ve Rasulün önüne ne siz geçin, kendiniz geçin, ne de başkalarını geçirin. Allah ve Rasul'ün önüne cumhur geçmiştir. Çoğunluğun kavli geçmiştir. Alimler geçmiştir. Kişinin tabi olduğu, saygı duyduğu herhangi bir alimde geçmiştir. E alimler, alimler diyorsunuz. Bakın Elbani bunun haram olduğunu söylüyor. Binbaz haram olduğunu söylüyor. İşte Fevzan haram olduğunu söylüyor falan filan. Yani buna helal diyenler cesur bir şekilde, bu alimlerin ölümünden sonra ancak cesur bir şekilde bunu dile getirebildiler. Mesela Hammad el Ensari bunlardan birisi. Hammad el Ensari, Şeyh Elbani, Bimbaz, bunun gibi alimler hayattayken bu konuda hep etmiş birisi. i̇bn Uthaymin'den işte e, makinayla çekilen resmin suret olmadığı gibi böyle tevil vari bir şeyler aktarılınca ben, ben de bu görüşteydim de işte cesaret edip söyleyemedim diyor. Şimdi bu yani delille hareket eden ve başkalarının delilin önüne bir şeyler geçirmesine engel olan bu alimler hayattayken herkesin kabul ettiği şey haram hükmüydü. Buna bulaşanlar da haram olduğunu itiraf ederek, yani Allah bizi affetsin diyerek bulaşıyordu. Bugün o hale geldi ki e, helal diyenler var, caiz, hiçbir sıkıntı yok diyenler var. Nedir delilin? Yani Allah Resulü böyle buyurmuşken suretin helal olduğunu, caiz olduğunu gösteren şey nedir? İbn-i fetvası, Falan Halim'in fetvası, filanın fetvası. Yani Allah Resulü haram kılacak ama Falan'ın fetvası bunu cevaz verecek. Helal iddiaz edilecek bundan sonra. Bu sadece bir mesele. Yani burada meseleleri çoğaltabilirsiniz. Allah ve Resulü'nden gelen net delillerden sonra mübahlık hükmüde, haramlık hükmüde, helallik hükmüde, mekruhluk hükmüde bunların hepsi nasla olmak zorundadır. Şer'i delillerle olmak zorundadır. Kişilerin görüşleriyle, reyleriyle bu mümkün değil. Kim herhangi bir alimin ne kadar büyük bir alim olursa olsun. reyini bu konuda... Ee, Dayanak edinirse Allah korusun, işte bu Rab edinmeye girer. Yani Allah'a rağmen, Resul'e rağmen olursa, bundan bahsediyoruz. Yoksa kişi mesela delili bilmeden bir hüküm söyler, delile muhalif olur onun fetvası. Biz bunu kastetmiyoruz. Sabeden buna düşenler var. Mesela bir konuda delil, kendisine zahir olmamış, ulaşmamış, Allah Resul'ün söylediğinin aksine bir fetva vermiş sahabe. Fakat ona Allah Resul'ün hadisini aktarıyorlar. O da sözünü geri çekiyor. Bu, bu müstesna. Bu alimler için de olabilir. Alim herhangi bir delilet dikkat etmeden, düşünmeden bir fetva vermiş olabilir. Bizim burada kastımız şu. Kendisine yasaklayıcı veya emredici herhangi bir naz, helal kılıcı veya haram kılıcı, naz geldiği zaman Allah'tan ve Resulü'nden ve sahih. Buna karşı kim alimlerin görüşünü, isterse hepsini birden getirsin, cumhurun kavli desin, isterse tek tek saygı duyduğu bazı alimlerin görüşünü getirsin, bu Allah korusun Rab edinmedir. Bu ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim, ister hoşumuza gitsin, ister gitmesin ağır bir hükümdür. Çünkü e, TB 31. ayeti fasıkları, rezilleri, zalimleri, Rab edinmek hakkında değil bakın. Yahudilerin din adamları, alimleri, ilimde ön plana çıkanlar, kendilerine ilme vermiş. Başka bir yok. Tevrat okumak, Tevrat'ın şerleriyle meşgul olmak işleri bu ve Hristiyanların abitleri ve kendilerini dünyada tek çekip ibadete vermiş kimseler. Yani biz Allah bize haber verdiği için onların sahtekar, münavık olduğunu biliyoruz da öyle bir toplumda olsak bakacaksın ki adam ibadet ehli ya. Sakalı var bu kadar. Kopkuru kalmış zühten İbadet ehli. Bir de keramet zannettiğin şeylerini görüyorsun adam Veya ilim. Bilgisayar gibi takır takır ilim sayıyor. Tevrat'ın ayetlerini okuyor sana böyle bir alim. O toplulukta da olabilirdik. Ama Allah Azze ve Celle bakın, ifadeye dikkat edin. Bu alimler Rabbi tasladılar demiyor da, Bunlar Rab edinenleri kınıyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu edebi üsluplardandır. Mesela anne babaya öfteme ayet bunun gibi. İşte burada dövebilir misin? Öf bile diyemezsin ki nasıl döveceksin? Yani en hafifinin yasaklanması en ağırını haydi haydi yasaklar bu manadadır bu. Bu da böyle. Yani bunlara uyanlar bile şirk ile itham ediliyor. Bırak bunu bile bile uyduranları. Yani Allah'ın kitabına, Resulü'nün sünnetine bile bile muhalif hüküm verenleri geçin yani. Bunlar tamamen e, tağut olmuşlardır zaten. Ama bunlara uyanları Allah Azze ve Celle burada Rab edinmekle suçluyor, şirkle suçluyor. O yüzden e, bizlerin bu konuda çok çok nefsimizle korkmamız lazım. i̇bn Abbas Abbas Radyalama dedi ki, ''Hahamlar ve rahipler Yahudi ve Hristiyanlara kendilerine secde etmelerini emretmediler.'' Fakat onlar Allah'ın emirlerine aykırı emirler vermişler. Onlar da bu emirlere itaat etmişlerdir. Allah'ın emri aykırı olduğunu biliyorsun ve bu konuda onlara itaat ediyorsun. Ve dikkat edin bunlar yöneticiler değil. Alimler ve rahipler. Yöneticiler olsa ikrah hali vardır. hani Baskı yapar, zorlar, tehdit eder, hapse atar, işkence eder. Yöneticilerde bu tip şeyler söz konusu. Bunlara itaat etmelerinden bahsetmiyor Allah Azze ve Celle. Alimlere ve rahiplere. Allah'ın memle aykırı emir veriyor. Yahu bunun yaptırımı da yok. <gülüyor> Dövme etme, işte hapsetme böyle bir yetkiler de yok. Gönülden itaat ediyorsun bunlara. Çünkü onu o makama koydun. Rebibin, e, evet bu sebeple Allah hahamlar ve rahipleri Rabler diye isimlendirmiştir. Rebibin Enes diyor ki ben Ebul Ali'nin Yahudiler ve Hristiyanlar hahamlar ve rahipleri Rabler edindiler ayetin manasını sordum ve dedim ki İsrailoğulların da bu Rab edin olayı nasıldı? O dedi ki, hahamlar bize ne emrettiyse ona uyduk. Neyi de yasakladıysa sözlerini dinledik. Halbuki bundan emrettikleri ve yasakladıkları şeylerin hükmü Allah'ın kitabından mevcuttu. Yani dilimizde tüy bitti şu hususu belirte belirte. Her imanede Allah'ın kitabına ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, hadislerine muhatap olmak zorundadır. Yani herhangi bir şeyin hükmünü öğrenmek istiyorsan Gidip alime fetva sorma Bir bak kitaba Kitap elinde Sünnet elinde Bulanmazsan Anlayamazsan Kavrayamazsan Birbirine çelişik görürken Nasar olur da Çözemezsen ilim eline başvur Onların Bu hale düşmesin. Bakın Ebul Ali'ye nasıl açıklıyor Onlar ne emrettiyse uyduk Ne yasakladıysa terk ettik Halbuki Allah'ın kitabı mevcuttu yani Allah, kitaba bakmadık. Kitapla alakamız olmadı. Şimdi maalesef bunu menheş diye insanlara şey yapıyorlar. ya Alimlere sor. Kitap ve sünneti sen doğrudan şey yapamazsın, sapıtırsın. Yani kitap ve sünnet insanları saptırır ama alimlerin görüşleri saptırmaz diyorlar. İşte hakkı batıl, batılı hak gösteriyorlar. Bunlar münafıkların vasfına ne kadar doyuyor. Temminden beri geldik ya, iyiliği yasaklar, kötülüğü emrederler. Vacip olanı yasaklıyorlar, Allah'ın emrettiği şeyi yasaklıyorlar, doğrudan Kur'an ve sünnete muhatap olmayı yasaklıyorlar, buna sapıklık diyorlar, saptırır seni diyorlar. Allah'ın sapıklık diye, Rab edinme diye nitelediği şeyleri de menhec olarak emrediyorlar. Evet, insanlar din adamlarının tevkinlerini nasihat kabul edip aldılar ve Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Böylece Allah'ı bırakıp din adamlarını Rabler edilmiş edinmiş oldular. Beyan nasıldı Hasen Han şöyle demiştir Allah rahmet etsin. Beyan e, rivayet tefsiri bu. 16 cilde olması lazım. Bu ayette kalbi veya kulak vermesi olup şahit olan kimse için Allah'ın dininde taklit etmekten sakındırma ve aziz kitap ve tertemiz sünnete uygun olarak selefin söylediklerini takip etmeye yönlendirme vardır. Kur'an ve sünnet naslarında gelenlere, Allah'ın ikame olmuş hüccetlere aykırı olmasına rağmen, bu ümmetin alimlerinin görüşlerine uyarak ve onların sünnetlerini sünnet edinerek mezhebe tabi olmak, Yahudi ve Hristiyanların alimlerini ve abidlerini Allah'tan başka Rab edinmeleri gibidir. Onların bunlara ibadet etmedikleri kesin olarak bildirilmiştir. Bilakis onlar alimlerinin ve abidlerinin haram kılıklarını haram sayıyor, helal kıldıklarını helal sayıyorlardı. İşte bu ümmetteki taklitçilerin yaptıkları da budur. Yumurtanın diğer yumurtaya, hurmanın hurmaya ve suyun suya benzediği gibi Yahudi ve Hristiyanlara benzemişlerdir. Ey Allah'ın kulları! Size ne oluyor da kitap ve sünneti bir kenara bırakıyorsunuz? Kitap ve sünnetin gösterdikleriyle amel ederek Allah'a kulluk etmelerinin kendilerinden talep edilmesi konusunda sizinle aynı durumda olan kimselere dayandınız. Yani senin başvurduğun o alimlerde kitap ve sünnetle amel etmek zorunda. Sen de bunlarla amel etmek zorundasın. Konum olarak aynısınız yani. Bunların getirdikleri hakka dayanmayan, dinden kitap ve sünnet nasları tarafından desteklenmeyen görüşleriyle amel ettiniz. En yüksek sesle bağırarak bunu ilan ettiniz. Ona aykırı olanlardan uzaklaştınız. Onu sağır bir kulak, kılıflı bir kalp, körelmiş zihin ve hastalıklı düşüncelerle ödünç alıyor. ve Hal dilinizle şöyle diyorsunuz. Ben ancak kuzeye saparsa saparım ve kuzeye doğru yolu bulursa doğruyu bulurum. Kuzeye bir isim. Yani bu e, Araplara dar darmesele olan şiirlerden birisi. O saparsa ben de saparım, o doğru giderse ben de doğru giderim. Hal diliniz bunu söylüyor diyor. Razi tefsirinde şöyle demiştir. Muhakkik ve müştehitlerin sonuncusu şeyhimiz şöyle dedi. Fakihleri taklit edenlerden, yani mezheplere uyanlardan bir topluluğa şahit oldum. Onlara meselelerden birisi hakkında allah Teala'nın kitabından birçok ayetler okundu. Mezhepleri bu ayetlere aykırıydı. Bu ayetleri kabul etmediler ve onlara hiç bakmadılar. Şaşkın bir halde baka kaldılar. Selefimizden gelen buna aykırı görüş rivayet edilmiş olmasına rağmen bu ayetlerin zahiriyle nasıl amel ederiz demek istiyorlardı. Hakkıyla düşünecek olursan, bu bulaşıcı hastalık dünya ehlinden birçok kimsenin damarlarına işlemiştir. Yani onlar dünya ehli olduklarından, yani hevalarına uyduklarından böyle bir yol tutuyorlar diye işaret ediyor Fahrettin Razi'de. Evet, bir sonraki derse cehmiiler, bizden değildir başlığıyla devam edeceğiz inşallah. Ondan sonra rafızcileri diye geliyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfurke ve tübüleyk.